Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşam sevgili editör dostum Sevengül Sönmez konuğum. Son e, hazırladığı e, İlhan Berk'ten Mehmet Fuat'a mektuplar Elin Üstünde Geçsin e, başlıklı kitabı üzerine konuşacağız. Sevengül hoş geldin. Merhaba iyi akşamlar. E, İlhan Berk'ten, Mehmet Fuat'a mektuplar. E, Milattan başlayalım. Bu mektuplara nasıl ulaştın, nasıl hazırladın? E, Bir seçme oldu mu vesaire? Bu mektuplar e, Mehmet Fuat'ın ailesinde e, bulunuyordu. E, Mehmet Fuat kendisine gelen bütün mektupları elinde tuttuğu bütün belgeleri e, ölmeden önce e, tek tek klasörlemiş. Üzerlerine notlar düşmüştü. E, yani işte Nazım Hikmet'in belgelerinin durduğu klasörler İlhan Berk'in mektuplarının ya da işte Turgay Fişekçi'nin falan gibi her klasörün üzerinde e, kişilerin adları vardı ve İlhan Berk klasörünü ee, Mehmet Fuat'ın e, oğlu ve gelini yapı kredi yayınlarına getirip bunu yayınlar mısınız diyerek e, bu serüven başlamış oldu. Harika. Zaten Mehmet Fuat e, bir klasör hazırlamıştı, e, oradan işte kopyalar alıp e, okumaya başladı. Hangileri mektup hangileri değil? Çünkü bir birkaç tane şey vardı içinde mektup olmayan bazı kitap e, taslakları işte kitabın ön sözü ya da işte hmm. e, e, kitap için yazılmış küçük notlar gibi. İlhan Berk'le ilgili evet, her şeyin olduğu bir klasör bu. E, muhtemelen onlar mektuplarla beraber de gelip giden e, şeylerdi, evet. kağıtlardı, evet. belgelerdi. E, fakat şeyi söylemem gerekiyor. E, bu kitabın hazırlanmasında e, Yeşim Bilge Bengü'nün çok büyük bir emeği var. Çünkü e, kitap hazırlama fikri çok uzun zamandır var olduğu için İlhan Berk hayattayken e, ona bundan söz etmiş ve... E, yani manevi olarak izin almış ve çok da şahane bir şey yapmıştı bizim için İlhan Berktan bu kitaba bir ön söz istemişti. Evet, o harika bir. Evet, dolayısıyla hediyesi kitabın. Evet, kitabın hediyesi İlhan Berk'te artık aramızda değilken onun Mehmet Fuat'a yazdığı "Geç kaldım, kusura bakma" gibi bir ifadeyle başlayan ön söz olmuş oldu. Böylece dosya bir süre benim masamda durdu ve sonunda da elin üstünde gezsin olarak e, okurun e, gözüne e, görünür hale geldi. Peki elin üstünde geçsin e, kelimesinden e, hareket ederek aslında mektupların içine girelim artık. Hı hı. Şimdi e, bu mektupların e, çok e, benim açımdan çok şaşırtıcı bir tarafı var. Eminim edebiyatla, yazmakla, okumakla, çeviri yapmakla ve yayınlamakla ilişkisi olan herkes için böyle olacak. Bunlar e, öncelikle bir şairin bir editöre e, yazdığı mektuplar e, ve e, sürekli olarak e, bir şey gönderip bir şiir gönderip e, sonra hay Allah o satırını sevmedim değiştirelim bu kelimeyi çıkarttım vazgeçtim e, ben şiirimi buradan böldüm ama sen şuradan bölmüşsün diye böyle hafif itişli kakışlı giden. ...mektuplar. İlhan Berk... ...bu konuda çok hassas. Yani... ...işte herhangi bir harfinin... ...yanlış çıkması halinde kıyametleri... ...koparan, zaman zaman çok... ...sert cevaplar yazan... ...terslenen bir adam. Ama öte... ...taraftan da bütün... ...şiirle ilgili varlığını da... Mehmet Fuat'a borçlu olduğunu hisseden... ...bir adam. Ve bunu Ötesi, defalarca... Evet, ...dile getiren. Ve dile getiren bir adam. Ve pek çok mektup... ...iyi ki sen varsın, İyi ki sen... ...benim yazdıklarımı okuyorsun... E, güzel elini bu mektuplardan esirgeme mektup yani şiirlerimin üzerinde elin geçsin diyen e, hep Mehmet Fuat'ın elini isteyen e, ve ondan da el alan aynı zamanda evet. e, dolayısıyla elin üstünde geçsin e, bence bir ustaya söylenebilecek en güzel şeylerden biriydi e, o mektupların içinden tam yani İlhan Berkin'in cümlesi bu elin evet. üstünde geçsin hiç dokunmadan Alıp e, kitaba kapak yapmış olduk, isim yapmış olduk. Ee, Birçok e, şeyde, mektupta e, bu ifadeyi kullanıyor. Farklı yıllarda, yıllar içerisinde. Yani bir kereliğine söylenmiş bir söz değil. Hakikaten şey, e, içine sine sine e, ettiği bir laf e, olduğu çok belli. Tabii aslında daha çok güzel elini esirgeme gibi evet, şeyler evet. söylüyor. Ben hani işin güzel kısmını tamamen bırakıp hani elin üstünde evet. geçsin. Bir metin var çünkü diye düşündüm. Hani ele yapılan güzel sıfatından öte metin içinde olsun diye böyle bir isim seçtik sanırım yerine de oturacak. Ki bu anlamda bir şairden dediğin gibi bir editöre gitmiş olması ve editörün önlerine gelen metnin üzerinde ellerini gezdiriyor olmaları açısından da aslında şey yayın. E, ...cılık açısından editörlük ve e, şairlerle yahut yazarlarla ilişkiler açısından da e, bir nevi ders, bir nevi e, deneyim paylaşımı e, kitabı bu. Kesinlikle yani bugün değil. artık şairlerle editörler e, yahut yazarlarla editörlerin e, bu türden bir ilişkisi kalmadı. Evet, yani Çok sayılı. Varsa da. da zaten başka bir art ortamda geçtiği için farkında değiliz ama bu mektupların en başında... Yani 54'te başlayan süreçte ee, İlhan Berk çeviri yapmaya başlıyor, evet. şiir çevirileri yapıyor. Belli ki dosyayı Mehmet Fuat'a göndermiş ve Mehmet Fuat bu mektupların karşı tarafını bilmiyoruz. Yani Mehmet Fuat ne yazdı onları bilmiyoruz. Hep İlhan Berk'in yazdıklarından yola çıkarak konuşuyorum. Bir gün kısmet olur, diğerlerini de yayınlarız. Evet, İlhan Berk arşivini de evet. bu arada hmm. beklediğimizi söylemiş olalım. Evet. Belli ki Mehmet Fuat olmamış falan gibi şeyler söylemiş bir, bir, bir, bir yıl kadar sonra İlhan Berk çok veciz bir cümle yazıyor mektupta. Diyor ki ben bu şiirleri çevirmiştim ne anladıysam öyle çevirmişim oysa ki ne anlat, şair ne anlatacak ne anlatmak istiyormuş onu çevirmeliymişim iyi ki beni uyardın diyor mesela. İşte. Ve işte yaptığı bütün çevirileri bozup yani değiştirip yok edip bu arada Selahattin Hilav da yardım ediyor bazı çevirilere ve işte cehennemde bir mevsim böyle çıkıyor. Yani daha sonra pek çok çeviri şiir için buna benzer yazışmalar gelip gidiyor. Yeni dergiyi yayınlıyor Mehmet Fuat bu süre içinde. İlhan Berk'ten hep şiir istiyor, şiirleri yayınlıyor, önerilerde bulunuyor şiirlerle ilgili Mehmet İlhan Berk dosya konuları öneriyor. Dolayısıyla bu böyle sürekli bir e, zihinsel beslenme evet. e, ve e, bir de büyük destek ilişkisi pek tabii ki. Yani hakikaten e, Mehmet Fuat e, İlhan Merk'e ilk günden beri çok inanıyor. Yani e, onun e, nereye doğru evrileceği konusunda bir fikri var belli ki. E, ve o e, hep e, son ana kadar da bütün yazdıklarında ettiklerinde İlhan Merke'nin çocuksu şımarıklıklarını da göğüslüyor. Evet ve e, o dönem aslında o yeni dergi dönemi e, çok tartışmalı olan e, o e, yeni ikinci yeni e, ekibiyle e, şeyin Mehmet Fuat'ın e, bir sözleşme yapıp bütün şiirlerinizi ben yayınlayacağım dediği bir dönem aslında. Tam da o dönemin e, içinden bir e, tanıklığı da e, okumuş oluyoruz aslında şeyde e, bu kitapta. Evet bu kitapta fakat e, İlhan Merk... E... Diğer şairlerden çok söz eden bir adam evet, değil mektuplarında. Evet. Sadece bu kitapta ikinci yeni ile ilgili çok ilginç bir itirafın bulunduğu çok özel bir evet, mektup var. Evet o çok önemli. E, i̇kinci yeni çalışanlar e, baksınlar e, ben Yalçın Armağan'a da e, bu mektubu ilk gördüğümde göndermiştim evet. bu nedenle. Orada İlhan Merk ikinci yeninin içinde nerede konumlandığını, ikinci yeni şiirinin nasıl ortaya çıktığını falan bunları uzun uzun anlatıyor ve çok gerçekten... Ee, ...ikinci yeni tartışmalarında bir birinci derecede belge niteliği taşıyor mektup kesinlikle. Bence bu açıdan pek çok başka belge e, özellikleri olsa da çok söz etmiyor. Yani başka kimler var yeni dergide? Ben şunun şiirini okudum, beğendim falan gibi şeyler söylemiyor yani, İlhan Belki. Çok kendine, e, kendi Odaklı. yaptıklarıyla ilgilenen mektuplar bunlar. Ama yıllar sonra ilginç bir şey oluyor. E, i̇şte adam... E, sanat çıkmaya başladığında e, Mehmet Fuat bu e, anlaşmayı orada da yineliyor. Yani Hı -hı. işte bazı şairlerin bütün şiirlerini basmakla ilgili olarak İlhan Berk de şey diyor işte e, şiirler yine yeni dergideki gibi en önde olsun diye evet. yani oradan hani geleneksel bir Mehmet Fuat yayıncılığını e, sürdüre gelen bir anlayışla fakat şeye çok eğlenmiştim şimdi onu hiç fark etmemiş herhalde ee, yeni dergide şairler yaşlarına göre sıralanırlar. Evet. Yani en yaşlının şiiri başta yer alır. Baştan yaşa doğru devam eder. Ee, ve e, bir zaman sonra Adam Sanat'a gelince İlhan Berk artık topluluğun en yaşlısı olmuş. Adam Sanat'ın <gülüyor> başında ilk şiir onun. Oysa. Ee, ve Mehmet Fuat'a şey diyor, şairleri başa koy dediysem beni en başa koy dememiştim <gülüyor> diyor. <gülüyor> Halbuki artık en yaşlı olduğu için yayınlanıyor. Evet, onun farkında varmadan yani o düzeni hiç kavramamış, dışarıdan çok gülümsemiştim. Ya da onu çaktırmadan. Evet, çaktırmadan söylüyor bir taraftan da. O yüzden yeni dergi için de çok keyifli bir okuma süreci oldu. Çünkü yeni derginin o tarihlerdeki olanakları içinde İlhan Berkin isteklerini yerine getirebilmek herhalde Mehmet Fuat için çıldırtıcı olması. Evet, yani, yani bir sayfa okurken mesela, bile hakikaten bir sayfaya vs. konusunu istiyor mesela. Yani bir şiir evet. şiir sol sayfada akıyor. Sağ sayfada bir dize olarak vs. olsun diyor ve Mehmet Fuat hiç onu kırmıyor, yapıyor. İşte daha önce de anlattım işte ...dört tane B harfinden oluşan bir e, dizesi kutu var. Gibi. Evet, kutu olsun diyor mesela. Ama yani kutu klişesi yok öyle bir tarihte. Ha, Mehmet Fuat bir şekilde ya klişe döktürüyor... ...ya fotoğraf çektiriyor falan yani. Nasıl yapıyorsa bir, bir çözüm yapıyor. buluyor evet, yani. Evet ve yapıyor yani. Tek tek baktım, her mektupta istediği her şeyi yapmış. Yani e, onun e, fiziksel olarak da isteklerine yanıt vermiş. Yani sadece zihinsel isteklerine değil... Şöyle yayınlansın, böyle yayınlansın isteklerinin tamamına yer vermiş hakikaten. Peki e, ilk mektup e, 7 Mart 1954. Son mektup e, kitapta yayınlanan elimizde olan 6 Şubat 1998. E, dolayısıyla kaç ediyor? 44 e, yılın mektuplaşmaları bunlar. Evet. E, muhakkak hepsi değildir. İlla ki arada kaybolanlar olmuştur diye tahmin ediyorum ama bazıları... E, Yüklü bir kısmı elyasıyla el ve bu arada kitabı e, henüz görmemiş olanlar için harika bir görselliği var kitabın. E, el yazısıyla olan bütün mektupları e, tam sayfa halinde yer vermişsiniz. Daktilo olanların da bir kısmına e, her seneye bir tane e, örnek olarak galiba Hı -hı, değil mi? Evet. O mantıkla yer verilmiş e, görsel açıdan da harika bir kitap. Şuna gelmeye çalışıyorum. Şimdi kitabı hazırlarken sadece... El yazmalarından, işte o İlhan Berk'in e, garip el yazısını e, okumayla e, cebelleşmenin haricinde e, editör olarak senin yaptığın çok önemli bir şey var. E, ve tam da hani, e, editörlük tarihimize, yayıncılık tarihimize katkı anlamında bu kitabı daha da değerli kılan şey e, senin düştüğün notlar. Evet. E, ve işte hani isimlerin yanlarına soyadlarını yahut başlarına isimlerini koymalar gibi e, normal editoryal e, yahut redaktif e, işlerin haricinde e, ciddi bir arşiv çalışması söz konusu aslında. E, bu çalışma sırasında e, zorlandığın, dergileri bulamadığın gibi e, şeyler oldu mu? şimdi <gülüyor> yani kendimi e, çok şaşırdım. Ya tabii iğneyle kuyu evet. kazmak bu çünkü. Çok şaşkınlık hissettiğim bir anı anlatacağım ama şimdi mektup yayıncılığı konusunda söylemem gereken bir şey var. Mektuplar birinci elden özel evrak olmakla beraber e, bizim için kamusal alanda bir e, anlam ifade ediyor. Ve o anlam ancak bu metni yayını hazırlayanın bulup çıkartacağı bir anlamla evet. ilgili. Aksi evet. halde işte iki arkadaşın, iki dostun, iki kişinin birbirine yazdıkları olur. Ama orada tartışılan şey ben Sabahattin Ali'nin mektuplarını yayına hazırladığımda da bu mektupları okuyacak olan kişilerin Türkiye tarihinin arka planını bilmediğini bazı davaları hiç hatırlamadıklarını düşünerek davaları not düşmüştüm mesela yani evet, ırkçılık-turancılık evet. davasının ikinci celsesinde ne olduğunu yazmıştım ki mektup oraya yerli yerine otursun ya da işte bir karneden söz ediliyorsa ne karnesi diye o bağlamı ee, bilmeden evet, çünkü manası çok şey olmuyor, kalmıyor anlamı olmuyor bu mektuplarda da İlhan Berk bir takım yazılardan söz ediyor mesela. İşte ben diyor eski şiire bakmak diye bir yazı yazmıştım. Sen benim için o şi yazıyı bir daha okuyuver diyor. O yazı İlhan Berk'in o, o gün yazdığı şey ve sonra üreteceği şey için Mehmet Fuat'a söylediği bir, bir başka anlam daha bir içeriyor. Ipucu. Bir ipucu, ipucu ve okurun o yazıya ulaşması çok kıymetli bir şey. Eğer ulaşabilirse e, dolayısıyla ben yazıyı bulup bir yani bir dipnotla işte bu yazıya bakılsın dedim ya da işte diyor ki işte şöyle bir şey var bu mektupları okuduğunuzda İlhan Berk sanki çok daha fazla kitap yapmış ya da çok daha fazla şiir yazmış duygusuna kapılırsınız çünkü şiirlerin isimlerini değiştiriyor sonra. işte evet. İşte Aşk yüzlü diye bir şiir var mesela. Aşk yüzünü başına gelmedik kalmıyor bu mektuplar boyunca defalarca Yazıyor, siliyor, bozuyor, çiziyor. İstanbul kitabı, İstanbul evet. İstanbul kitabı falan gibi ve oralara müdahale etmek gerekti. Yani müdahale ederken notlar koyup yani işte İstanbul kitabı ilk kez İstanbul adıyla şurada yayınlandı. İstanbul kitabı adıyla burada yayınlandı. Sonra şu oldu. Çünkü aksi halde o hikaye hiç anlamlı olmazdı. Ve İlhan Berk'in öyle bir kitabı var Evet öyle zannedilebilirdi yani. Aranırdı. Ee, bolca aranabilirdi. Yani işte ne bileyim mesela Şair'in Kanı. Hı. Şair'ın kanı sanki bağımsız bir kitapmış gibi düşünülebilir bir şeymiş gibi bu anlatıların içinde. Ve işte başka birkaç tane daha dosya halinde okuyup Mehmet Fuat'ın herhalde ismini beğenmediği için... ...kitapları evet. farklı isimlerle yayınladığı kitaplar yani metinlerden söz etmek mümkün. Fakat şöyle bir şey oldu, bir şiir çevirisi tartışıyorlar yine. Aynı çeviriyi, şimdi İlhan Merk bir şiir çeviriyor... Ee, aynı çeviriyi daha önce Ülkü Tamer yapmış ve Mehmet Fuat da yapmış. Ha, evet, Rambo çevirisi. Rainbow çevirisi. Ee, belli ki çok tartışmışlar falan. Ee, İlhan Berk diyor ki Mehmet Fuat'a sen Kaynak Dergisi'nde çevirmiştin. Ona baktım ve işte gördüm e, nerede yanlış yaptığımı diyor. Ben de Kaynak Dergisi'ne bakacağım. Ee, bu arada Mehmet Fuat'ın arşivinde çalışmakta olduğumu bir an unutup <gülüyor> e, yani Mehmet Fuat'ın e, işte İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne gelen dergi arşivinde çalışmaktaydım ve kaynak dergisinin çok az sayıtlıki kopyasından bir tanesini elime attım ve Mehmet Fuat'ın şiir çevirisi çıktı. Ve saniye kadar çok şanslı olduğumu düşündüm sonra gülmeye başladım Kesinlikle tabii ki yani. <gülüyor> ha, dedim ben ama tabii ki bunun dışında ben e, yıllardır e, Evimle kütüphane arasında gidip gelen ve neyin nerede olduğunu artık iyice bellimiş biri olarak bir sürü kaynağı da başka kütüphanelerden e, ulaştım. E, tabii gönlüm şöyle şeyler istiyor. Yani bu altta yazılan küçük notlar var ya onlar Hı. hani böyle aralardan sayfalar olarak çıksa mesela İlhan Berk'in evet. o yazısı da buradan Falan. böyle hani çıkıverse <gülüyor> diye ama artık o dijital yayıncılık çağında. Evet o, o zamanlarda herhalde görebileceğimiz şey şeyler evet. olacak. Bir bu kitaplar için belki benim bu tür kişisel metinler yayınlarken editör olarak önemsediğim şeylerden biri dizinlerinin olması. Bu bir kitabın evet. bir dizini evet. var. Çünkü bazı kişileri, bazı kitap adlarını, şiir adlarını ve bazı kavramları bulmaya ihtiyacımız var kitapların içinde. Dolayısıyla yaptığım, hazırlamaya çalıştığım bütün mektup kitaplarına... Ki hep e, yapı krediden çıktı şimdiye kadar dizinler koydum. Kendim de sonra çok rahat ediyorum yani bir şey yaparken. Evet, evet o, ararken. Çok önemli. o çok önemli. Yani İlhan Berk e, bu kitapta e, dağlarcadan söz ediyor mu diye sorduğunuzda evet ediyor şu sayfada diyebiliyorum rahatlıkla. Çünkü arkada dizini var. Bir de dünyanın en kolay işi haline geldi artık dizin yapmak. Eskisi gibi ya, elimizde yapmıyoruz. Yani bilgisayar veriyor bizim için. Dolayısıyla iki üç sayfalık bir şey bu kitabı ee, çok daha kullanışlı ve e, anlamlı bir hale getiriyor. E, o yüzden e, bu tür kitaplar hazırlayanlara küçük e, hani ricalar, ne no evet. olur dizin yapın yani kitaplarınızın dizinleri olsun e, yani 5 dakikada hallede veriyor e, dizin meselesi diye. Ki dizinin girişinde de e, aslık artık e, şeyden mi e, mesleki deformasyondan mı deriz bilemiyorum. E, dizinin şeyini ver veriyorsun iki satırla e, mantığını veriyorsun. Yani e, işte soyadları eklenerek adlara göre sıralanmıştır. Kitap ve dergi adları İtalik, şiir ve yazı adları tırnak içinde. Eserlerin kime ait olduğu parantez içinde diye. E, şimdi Bilgi Üniversitesi'ne editörlük dersi de veren bir <gülüyor> editör olarak hani bu dizin dizinde böyle e, yapılıyor gibi bir mesaj var sanki orada. Evet orada şöyle bir durum var. Türkiye gibi Soyadına 1936'da geçmiş ve yazarları, şairleri, soyadları ile çok anılmayan bir yayın dünyasında dizin hazırlamanın çok güç yanları var. Yani Mehmet Fuat'ın kendi adından başlarsınız. Tabii. Yani mesela Mehmet Fuat'ı dizinde soyadına göre koyacaksanız B harfine Bengü'ye koymanız evet. gerekiyor. Mehmet Fuat Bengü kimse arayıp bulamayacak çünkü Mümün metinde değil. muhtemelen Mehmet Fuat olarak geçecek. Parantez i̇şte içinde. Nâzmet evet, gibi. Ee, yani e, parantez içinde e, köşeli yani, köşeli parantezde Bengü yazsınız bir de kaç kere yazacaksınız falan ona bu bu meselede bir kere e, soyadına göre bir dizin yapmaya kalkışmıştım çok e, iyi olmadı çok verimli bir sonuç alınmadı o yüzden ada göre yapmak e, uzunca bir süre daha e, işler olacak gibi görünüyor. Evet kesinlikle bu bu yöntem e, çok daha şey verimli. Evet en bir de şöyle bir durum var pek tabii ki bu kitapta. Sayıca sayıca demeyeyim galiba bir tane kadın adı geçiyor. O da Edibe Hanım, Edibe Hı, Berk. Evet. Ama kadınlar söz konusu olduğunda da ikinci kere zorluklar çıkıyor dizinleri hazırlarken. Çünkü soyadları değişiyor. İşte evlilikler vesaire Hangi falan. Dönemli? Evet hangisi? O nedenle isme bağlı. Yani dizinler şimdilik benim için daha anlamlı olacak. Bir süre daha böyle gidecek bakalım soyadları yerleşene kadar ondan sonrasında. Bizden sonra... Yani Allah kerimler kerim ki, kim şey yaparsa e, diye. E, mektuplar özelinde birkaç şeyi e, söylemem gerekiyor. O da... E, şimdi bu kitabı bir ön söz yazdım ve ön sözde şunu Hı -hı. anlattım. E, bu çok uzun bir zaman. 44 yıl boyunca insanlar birbirlerine yazılar yazıyor. E, ve e, biz iki kişiyi kişi olarak da tanıyoruz aslında. Evet. İlhan Merk'i... E, Heyecanlı, sürekli bir şeyler değiştiren, isteyen, isteğini yüksek sesle bazen sert söyleyen. Mektuplar elimizde olmadığı için Mehmet Fuat'ın ne de cevap verdiğini bilmiyoruz ama... ...dediğim gibi İlhan Berk'in üzerinden bir kez daha okuyoruz. Ve benim gördüğüm Mehmet Fuat portresi çok çarpıcıdır burada. Mesela ilerleyen zamanlardan birinde birden... E, her şeyi sorar. Ya ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Evet. evet. Eşiyle ee, yaptıkları bir evet, konuşma üzerinde. Evet. Hanım'la konuşurlar. Ya senin çoluğun çocuğun var mı? Hani falan diye. Evet. Sonradan cevap gider öğrenir ki o, o, bir oğlu vardır yani. Şey, evet. Birden çok şaşırır. Oğlun var 20 yaşına mı geldi? İşte siz e, buraya gelin Bodrum'da tatil yapın falan der Odanı mesela. Odanız hazır Odanız hazır. Hatta Sonra işte bir kitap çıkar. O kitabın parasıyla odaya klima aldım der ve Küçük küçük dostluklarının nereye doğru gittiklerini görürsünüz aslında. Birbirlerinden de hiç kopmazlar ama Mehmet Fuat'ın kendi yaşamına dair hiçbir şeyi açık etmeyen, kendi okuma, yazma, bütün bu disiplinin içinde neredeyse bu mektuplardan anlaşılıyor ki haftada bir kere neredeyse yazışmışlar ama hiçbir şey demeyen yani evet. halim şudur böyle oldu hani çocuğum doğdu işte bir, yani bunlardan hiç söz etmeyen bir İlginç bir inişki kuruyor evet. Mehmet Fuat İlhan de bu, bu kimlik çok şaşırtıcı geldi. Çok esaslı da duran bir taraf belli ki. O beni çok yadırgatmıştı. Zaten o mektubu okur okumaz Mehmet Fuat'ın oğluna mektubu gönderip şey dedim. Yani İlhan Berg senin varlığına çok şaşırıyor. Yani, yani çok şaşırtıcı geliyor. Ama tabii böyle kendini yaptığı işe bu kadar veren... Ee, yaşamının sınırlarını bu kadar belirgin çizen insanlar da yok. Hani e, Mehmet Fuat o anlamda da e, şaşırtıcı bir karakter. Yani bir, bir, bu iki karakterin romanı yazılacak olsa bu mektuplardan evet, yani. yola çıkarak herhalde en şaşırtıcısı Mehmet Fuat olur diye düşündüm e, mektupları hazırlarken. Ki bir de mesela e, şimdi İlhan Berk e, bazen 3-5 satırlık bazen birkaç sayfalık e, mektuplar yazıyor ama mektuplardan birinde e, işte senden yanıt bekliyordum yazacaktın e, falan diyor. E, Birin dedi e, işte senden onca zaman yanıt bekledim e, ancak iki e, kelimelik iki cümlelik bir e, yanıt geldi e, diyor İlhan Berk. Bundan da e, şey düşündüm ben hani muhtemelen sadece mevzuyla ilgili işte şurasını böyle yaptım burasını şöyle yapalım gibi e, yanıtlar gidiyor e, şeyden Mehmet Fuat'tan ...İlhan Berk'e. Evet ama o mektupların tarihlerine baktım... ...benim de ilgimi çekti. E, tarihlerde birkaç mesele var... ...bir tanesi İzgen Hanım'ın yani... Mehmet Fuat'ın karısının... E, ...öldüğü Hı. ölümüne yakın tarihler... Hı. ...bir de Piraye, e, Piraye Hanım'ın... ...ölümüne i̇şte. yakın tarihler... ...hayat i̇şte. aslında hayat akıyor ama... ...o akan hayattan Mehmet Fuat söz etmiyor... ...yani böyle Hı. oldu demiyor... ...sadece gerekeni yapıyor... E, ...bu arada İlhan Berk'in... E, ...bütün işlerinde olduğu gibi... Mektuplarında da çok sayıda çizim var. Evet. Ee, yine çok nefis şeyler yapıyor İlhan Berk. Mesela postaneye gidip bir pul alıyor. Birden bakıyor ki bir Said Faik pulu. Pulu zarfa yapıştırıp zarfın üstüne not yazıyor. Yani pulun güzelliğine bakar mısın dayanamayıp yani. Ya da işte zarfları çiziyor. Ee, pek çok resim çiziyor. Çizimleri var. Ki kitabın kapağı da onun çizimlerinden biri. Evet kendi biri. çizimlerinden biri. Mehmet Fuat'a çizdiği bir resim. ...şey yapıyor, yani çizimleri gönderiyor. Biz de çizimlerin tamamını kitabın içine aldık. O da kitaba görsel olarak şenlik kattı ve çok İlhan Berk kitabı Aynı haline öyle. geldi dolayısıyla. Öyle bir yanı oldu. İlham Berk'i mektuplarında tanımak ilginç geldi bana. Yani başka pek çok özelliğiyle tanıyorduk, biliyorduk ama... ...bu yanıyla onun... Çok çalışkan bir adam olduğunu hissettiğiniz alttan alta hissediyorsunuz. Hep üretiyor çalışıyor. Küçük de olsa ne kadar titizlendiğini de gösteriyor. Ve şeye de çok insan ona da ne diyeceğini bilemiyor. Her seferinde bu son bir daha sana düzgün bir metin göndereceğim diyor. <gülüyor> evet, yani. Ama her seferinde yine bozuk bir metin gönderiyor. Biliyorum işte ben çok kötü tape ediyorum kusura bakma diyor ama. Samimi özür dileyip bir daha aynı şeyi yapmaya devam eden sevimli bir İlhan de karşılaşıyoruz. Ve İlanberk e, sadece işte e, şu şiirimin şu kelimesi şu dizesinin haricinde e, sayfa düzeni e, kapağı kapak rengi e, soluk mu olsun açık mı olsun vesaireler üzerine de yani kitabın A'dan Z'ye her şeyine e, müdahale eden e, bir şey şair. Evet üstüne üstü kitap çıktıktan sonra. Tek tek okuyup Tabii üç tane tahsih var kitapta falan. diye gönderiyor. Gözünden kaçmamıştır görmüşsündür sonra diyor. Üç tane tahsih evet, gönderiyor evet. mesela. Benden kaynaklanıyorsa peki ama sendense <gülüyor> e, düzeltilsin falan evet, diye. Diyor yani ben de yapmış olabilirim ama diyor ki şu kitaptaki kargacık burgacık el yazısını gördüğünüzde her şeyin İlhan Berk'ten evet, yani. kaynaklanabileceğinden emin olabilirsiniz. Yani o kadar kolay değil İlhan Berk'in el yazısını okuyup da kesinlikle, bunun işin içinden kesinlikle. çıkabilmek yani. Süremizin sonuna geldik. Evet bir de devamıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Anladım, bu lütfen. E, bu e, planladığımız üç kitabın ilkiydi. E, i̇kincisi İlhan Berk ile Hüsamettin Bozok'un yani Tepe dergisinin yayıncısı olan e, Bozok'un yazışmaları bu sefer karşılıklı. karşılıklı. Harika. Bozok yani Tepe Arşivinden geliyor. Üçüncüsü de İlham Berk'ten Güven Turan'a mektuplar. Güven Bey bunlara başlayınca beni kırmadı. O da tek taraflı mı? Tek Karşılıklı. taraflı olanlar da. İlham Berk'ten Güven Turan'a üç kitap olacak. İlham Berk'in farklı dönemlerinde farklı insanlara ama hep de yayıncılıkla yakından Harika. ilişkisi olan. Çünkü Güven Turan'la birlikte şiir çeviriyorlar. İşte Hüsamettin Harika. Bozok da yine yayıncısı, <gülüyor> yayıncısı. oluyor. Dolayısıyla. Bence yayıncılık tarihi onlar, için kıymetli kitaplar olacak. Onlar henüz hazır değil, çalışıyorsun. Ee, çalışıyoruz, evet. Bozok başlandı. İşte herhalde Ekim gibi falan. Peki, o zaman demek ki Ekim'de bir kere daha konuğumuz <gülüyor> olacaksın. Evet, umarım. Çok teşekkür katılırsan. ederim. katılırsan. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, Matbaat Dünyası'na, tam matbuat Dünyası'ndan evet, bir e, kitap olmuş oldu. <gülüyor> çok çok teşekkürler tekrar katıldığın için. Ellerine sağlık. Efendim bu akşam sevengi Sönmezle İlham Berkten Mehmet Fuat'a Mektuplar Elin Üstünde Geçsin adlı kitabı hazırladığı kitap üzerinden küçük bir sohbet yapmış olduk önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere iyi akşamlar. Matbuat Dünyası.